Develerimi kalbime bağlamam. Biri imamı azama gelerek ya imam ben namazlarımı huşu içerisinde kılamıyorum. Namazdayken develerimi otlatıyor. Onlarla ilgileniyorum. Oysa siz benden daha zenginsiniz. Peki siz ibadet zevkine nasıl erişiyor? İbadetlerinizi huşu içerisinde nasıl yapıyorsunuz diye sormuş. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri şöyle cevap vermişler. Ben develerimi kalbime bağlamam ki ahıra bağlarım. Evet. Diken ve gül. Ebu Derda Hazretleri bir sohbette insanların ahlakının git gide bozulduğunu söyleyen bir zata şöyle dedi. Haklısınız. İnsanlar eskiden dikeni bulunmayan güle benzerlerdi. Şimdi ise Gülü olmayan dikenleri andırıyorlar. Evet, dilememiştir. Elmalı Hamdi yazıra, Allah dilediğine hidayet verebilir mi diye sormuşlar. Evet, verebilirdi demiş. O halde niçin vermemiş dediklerinde ise şunları söylemiş. Vermediğine göre dilememiş demektir. Evet... Dünyaya nasıl yerleşmeli? Abdülaziz Bekkine Hazretleri bir gün bir yakınına şöyle der. Oğlum, bu dünyaya kiracı gibi yerleş. Ev sahibi gibi yerleşirsen gitmesi zor olur. Evet, edep dersi. Ahmet Rufayi Hazretleri bir gün yolda iki çocuğa rastladı. Kavga ediyorlardı. Onları ayırdı ve içlerinden birine sordu. Sen kimin oğlusun? Çocuk şu karşılığı verdi. Sana lazım olmayan şeyi ne edeceksin? Ahmet Rufai oradan ayrılıp gitti. Fakat hep çocuğun cümlesini tekrar edip şöyle diyerek. Oğlum Allah sana hayırlar versin. Bana büyük bir edep dersi verdin. Evet. ...beceriksiz insan. Halit bin Safvan'a... ...en aciz, en beceriksiz... ...insan kimdir diye sormuşlar. O da... ...bu soruya şu cevabı vermiş. En aciz... ...en beceriksiz insan... ...dost aramayandır. Ondan daha acizi... ...daha beceriksizi ise... ...bulduğu dostu... ...kaybedendir.